Şimdi biz 3 kişiyiz, kurban alacağız. Aldığımız adam 4. kişi oluyor. Böylece 4 kişi oluyor, biz de ondan kurban alıyoruz. Şimdi... Şimdi... Bu durumda onunla nasıl alışveriş yapacağız, bir de nasıl taksim yapacağız? Yani o konu hakkında evet. bilgi almak istiyorum. Yani anladığım kadarıyla siz mal sahibine bir miktar para vereceksiniz. Mal sahibi para vermeden kendi payına düşen parayı satış fiyatından düşmüş olacak. Doğru mu anladım? Evet. Hay hay yöneltelim inşallah. Selamlıyoruz Giresun efendim. Hayırlı akşamlar olsun. Allah'a emanet olun. Evet muhterem Hocam. Kurban arefesinde olmamızdan dolayı tabii ki soruların kurbanla... Evet, yoğunlaşmaya e, başladı artık. Yani gayet tabii. E, ben seyircimizin sorusunu şöyle anlıyorum. Yani bir insanın e, neyi var? Kurbanı var. E, hayvanı var. Kurban olabilecek özellikle. Evet. E, kendisi, kurban kendisinin ama bir hayvana 7 kişiye kadar hisse girile, girileceğinden ne olabilir? Kendi hayvanına, kendi dışında başkalarına ne yapabilir? Ortak edebilir. Evet. Bunun, bunun için de peki ortak edeceği insanlardan da tabii 7'de birkaç kişi ise seyircimiz herhalde 4 kişi evet. dedi. Yani 4'e ne yaparak bunu... Kendi e, haricini 3 kişi tak, daha. Kendi da. haricini ama kendisini de katacağız. O da çünkü kurbanın ortaklarından evet. birisi. Hayvana bir fiyat takdir edeceğiz. Takdir ettiğimiz fiyat ne olsun diyelim. İşte 4000 lira olsun. Bilmiyorum kaça Hı -hı. almışlar onu bilemem ama sadece örnek olarak anlatıyoruz. 4000 lira. E, 4 kişi kurban edeceği için diğer kişilerden de ne yapacak? Biner lira yani biner lira alarak 3000 lira yani dörtte biri kendisinin olacağına göre diğer 3 hisseyi de diğerlerine satmasında bir mahsuru yok. Evet. Yani bu tabii ki kurbana hisse girecek vatandaş dışarıdan birisi. E, bizi nasıl ortak edecek diyor. E, nasıl ortak edecek? Dörtte biri kendisinin diğer 3 hisseyi de diğer kişilere satacak. Evet. Hatta bu şöyle de olabilir. Yani pazardan aldığımız bir hayvanı 3 kişi aldık. Ama 7'ye kadar hisseye artırmamız mümkün. Evet. Yani, yani sonradan dahil olabilecek ortak sahibi başkalarında bu kurbana ne yapabiliriz? Dahil edebiliriz. Evet. Ama ettiğimiz takdirde kaç kişiyi dahil ediyorsak o hayvanın meblağını o kadar kişiye bölme koşuluyla herkes, herkes eşit hisseler hı hı. ve onun karşılığında meblağını ödemek koşuluyla kurban edilebilir. Bir engel yoktur efendim. Evet.